Ee, geçen hafta muhabbet bağı Hacerül Esved'in konulması mevzuundaydı. Orada kalmıştık bu haftada devam edeceğiz evet, inşallah. Evet Kabe-i Muazzama'nın tekrar inşa edilmesi temellerine kadar suların inmesinden dolayı Kabe-i Muazzama'nın binasının yani e, yıkılmayı tutması bahsini konuşmuştuk. Hatta yine hatırlarsanız yanma tehlikesi de oluşu örtüsünün yanması hadisesi ve hatırlattık dedik ki Kabe-i Muazzama'nın beytin zahiri yüzüdür o. O duvarların yıkılması, efendim yanması, tutuşması belki mümkündür. Fakat Kabe ondan ibaret değildir. Nasıl ki insanın zahiri bedeninin ardında esas o bedene hareket ettiren bir kuvve-i kutsiye olan ruh varsa, Allah'ın bir lütfu varsa, Kabe-i da hakikat-i Kabe'si, bir ruh-i vardır diye bunu söylemiştik ve dedik ki Kabe de neticede bina olduğu için zahiri kısmı belki bozulabilir, yıkılabilir, göçebilir Fakat temsil ettiği ruh ve o ruhun Allah katında O hakikatin Allah katındaki güzelliklerinden dolayı Biz o beyti tavaf ederiz diye konuşmuştuk İnşallah bu güzellikleri kıymetli kardeşlerimiz unutmadan güzel güzel idrak ederek, üzerinde düşünerek, tefekkür ederek açmaya gayret ederler. Ve inşallah kendilerine Kabe nasip olduğunda, ziyaret-i Kabe nasip olduğunda bu güzellikleri de bir daha fehmederler. İstiyorsanız kaldığımız yer olarak son paragrafı okuyalım ve tekrar Siyer-i Nebi'den yani Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan eserlerden mevzumuza devam edelim. Eyvallah. Sevgili Peygamberimiz Hacerü'l Esved'i bu örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun diye emretti. Evet, hatırlanırsa Hacerü'l Esved'i koyma noktasında bir tartışma zuhur etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakemlik yaptı. Nasıl hakemlik yaptığını geçen hafta arz etmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kendi ridasını bir rivayette başka bir örtüyü ortaya açarak hacer Esved'i de mübarek elleriyle ortasına koyarak bütün kabilelerin bu örtüden tutmasını emrettiler. Ve herkes örtüyü tuttu. hacer Esved'i konulacak yerin hizasına geldiğinde de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptılar? hacer Esved'i örtüyle konulacak yere kadar kaldırdılar. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz bizzat Hacer-ül Esved'i kendi eliyle yerine koyarak bu şerefe nail oldu. Heh. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz artık bizim usluvumuza alıştılar. Öyle tahmin ediyorum. Bir şeyi okurken idrak noktasından kaçmayacak şekilde okumak, ne okuduğumuza dikkat etmek, kimden bahsedildiğine dikkat etmek bizim şiarımız olsun. Ne diyor o son cümlede? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacer Esved'i oraya koymakla bir şeref almadı. O ümmetin de şereflisi, o insanların da şereflisi, o mahlukatın da şereflisi. Ay, gün, güneş, gece, kamer, yıldız, cennet, cehennem hep o nuru Muhammedi'den yaratıldı. Hacerül Esvet, Allah Resulü tarafından yerine konulmakla şeref buldu. O şerefe nail olan Hacerül Esvet'tir, Peygamber Efendimiz değildir. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözünü hatırlayın. Ey Hacer-ül Esved biliyorum ki sen taşsın velev ki cennetten çıktın fakat vallahi Allah Resulü seni öpmeseydi sana bu şekilde tazim etmeseydi sana ben hürmet etmezdim diyerek Peygamberin hürmetiyle Hacer-ül Esved'in dahi şerefini bulunduğu mevkiyi Allah Resulü'nün işaretiyle ve bizzat mübarek elleriyle oraya koymasından aldığını unutmamak icab eder. Efendim bu teferruat değil midir? Böyle söylenilmese ne olur? Niye bu kadar dikkat ediyoruz? Ta başta söylediğimiz şeye müracaat edilmesi icap ediyor. O da okurken ki niyetimiz ve haleti ruhiyemiz çok önemli. O idraki kaybederek, bu ruhu kaybederek siyerini bir okursak herhangi bir gazete haberini okur gibi bir havaya bürünürüz ki sadra şifa olmaz. Yani Devamlı Çerag-ı Muhammedi'nin Nur-u Muhammedi'nin Uyanık bulunması gereken Göğüslerimizde O imani sinelerimizde O nur gerektiği şekliyle Parlamaz Arz edebiliyor muyum? Evet Hacer-ül Esved'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini ilanından Evvel çok güzel bir şekilde Tartif edildi. Kabe Kabeliğini Anladı. hacer Esvet Esved Cennetten çıktığı cennetteki halinden daha büyük bir hale, bir mevkiye erişmiş oldu ki o öptü diye, o oraya onu koydu diye, o tazim etti diye milyonlarca insan ve mümin Bismillahirrahmanirrahim diye hacı -i, i selamlamakta. O yapmayaydı, o oraya koymayaydı, Hacer-i Lesved bu hürmeti hak etmeyecekti veya bulamayacaktı. Hak ettiği bu hürmeti yakalayamayacaktı, bulamayacaktı. Bu girişle beraber şimdi devam edelim. Bundan sonra duvar örülmeye başlandı ve kısa zamanda tamamlandı. Böylece Allah Resulü, ilahi mevhibenin bir eseri olan isabetli kararıyla kabileler arasında büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş oldu. Bu kararıyla sevgili Peygamberimiz, kendisinden çok daha yaşlı ve haliyle tecrübeli bulunanlardan bile daha isabetli görüşe, daha kuvvetli muhakemeye ve daha ziyade zekaya sahip bulunduğunu, aynı zamanda ilahi bir kuvvetle teyit edildiğini ortaya koymuş oluyordu. Evet, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvetini ilanından evvel de insanların yani insan olma vasfını henüz kaybetmemiş, İnsani ve beşeri sahada işlerini gören kişilerin dikkatini çekebilecek bir zekaya, bir çözüm kabiliyetine, ferasete ve ahlaka sahipti. Kabe hakemliği şu bakımdan da önemlidir. Bir dönüm noktasıdır, bir döneme işaret eden bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nübüvvetini ilan etmeden evvelde, İnsanların fevkalade dikkatini çekecek o nübüvvetin nişanesi olacak hal ve ahvali buna benzer şeylerle insanlara göstermiş oldu. Bu dahi onun rahmetindendir. Bu dahi onun alemlere rahmet oluşundandır. Biz birçok şeyi gıdayı efendim teneffüs ettiğimiz havayı vesaireyi yeni tanıştığımızda yeni gördüğümüzde ona intibak edemeyiz. Cenab-ı Hak bize nasıl? Bebekliğimizden itibaren tatma duygumuzu, dokunma duygumuzu geliştirerek bizi nimetlere alıştırır. Birden bize bunları ihsan etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemlere rahmet oluşu da herkesin dikkatini çekecek derecedeki güzellikleriyle teçhiz edildiğinden o nübüvvetini ilandan sonra acayip karşılamasınlar, taaccüp etmesinler ve insani vasıfların en mükemmelini Hazreti Peygamber'de müşahede etsinler diye Hazreti Allah rahmetelil alemin olan Peygamber Efendimizin nurunu zuhurundan evvel böyle nişanelerle, işaretlerle insanlara duyurmuştur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Fakat orada ifade edilen bir söz var sizi dinlerken. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hakemliği sayesinde ortadan niza kalktı. Münazara, münakaşa kalktı. Karışıklık taraf oldu diye bir tabir geçti. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi-i Şerif'inde çok güzel bir tarif vardır. Arif'in tarifini yapar orada. Arif'e tarif gerekmez fakat Arif'in tarifi bazen icap eder. Arif olan zaten tarife lüzum yoktur Fakat Arif kimdir diye bazen tarif etmek icap eder O da öyle yapıyor Ve diyor ki Arif'in hususiyetini beyan ederken Hiçbir zaman karışıklık kendisinde bulunmayan Müşevveş hali olmayan Fitne fücur, fıskı fücur veya fesat hali Kendisinde bulunmadığı halde Kendisine gelen fesatlıkların, fitnelerin, anlaşmazlıkların Kendisinde hallolduğu kimsedir diyor Hazreti Mevlana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bakın Bulundukları yere rahmet olarak gelmişler Ve her hakemliklerinde ve her hükümlerinde Bir fesadı ortadan kaldırmışlar Bir nizayı bertaraf etmişlerdir Bu Resulullah Efendimizin arifler olarak peygambere varis olan zatlarda gözüken karışıklıkları bertaraf etme ve fesadtan insanları muhafaza etme hali Hazreti Peygamber Efendimiz'de tam ve mükemmel şekilde zuhur etmiştir. Hem de bu hali nübüvvetini idanından ve zahir oluşundan çok daha evvel zahir olan bir haldir. Evet. Ee, kıymetli dinleyicilerimize her zaman hatırlatıyoruz Siyeri bir konuşurken Hem genel İslami kültüre Hem İslami literatüre Muhakkak surette temas etmeye çalışıyoruz Bir şekilde e, Kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz Çünkü bu komple bir kültür Resulullah Efendimizin hem meddeyi olduğu Başlangıcı olduğu Hem de nihai Hattını çektiği bir sistem Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini Okur iken dinler iken Bunların hiçbirisini göz ardı Etmemek icap eder Evet Burada. İbni Abbas hazretlerinin rivayetine göre Efendimiz Hacerül Esved'i Yerine koyduğu gün pazartesi günü idi Evet Buna da bir temas var Bakın Allah razı olsun Müellif hazretleri de arz ettiğimiz gibi bazı inceliklere dikkat çekiyor ve diyor ki Hacer-ül Esved'in konulduğu gün pazartesiydi. Bu İbn Abbas radıyallahu anh'in bir tespitidir. Pazartesi gününün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek bir konuşma yapmıştır bir gün. İbn Abbas Hazretleri Pazartesi günü söyledi bilemiyorum bu sözü ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun Hicretlerinin Nihayetinin Rıhretlerinin yani ahirete intikal edişlerinin Hep pazartesi günü oluşuna dikkat çektiği Ve yine bazı hadiselerine Pazartesi günü zuhura gelmesine Dikkat çekerek Pazartesi Resulullah Efendimizin günüydü Demişlerdir Hatta bendeniz bu hadisi şerifi gördükten sonra pazartesileri pek sevmezdim. Derler ya pazartesi sendromu diye. Hatta pazartesini o kadar sevmezdim ki öğrenciyken. sıf yarın pazartesi diye pazarı da sevmezdim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önemli kararlarının aldığı ve müjdesinin parıldadığı bir gün olması pazartesi bizlerin de sevmesine vesile oldu. İnşallah sırf onun hatırına günleri ve geceleri seven bir ümmeti Muhammed oluruz. Allah bu halimizi de şefaatine ve mağfiretine inşallah vesile kılar. Efendiler Efendisi 36 yaşında. Miladi 607 senesi. Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık baş göstermişti. Çoğu aile geçim sıkıntısından perişan bir durumdaydı. Geçim sıkıntısı içinde bulunan ailelerden biri de Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Ebu Talib'in ailesiydi. Efendiler Efendisi'nin kalbi şefkat ve merhamet kaynağıydı. Zatına yapılan iyilikleri asla unutmuyordu. Kendisine karşı gösterilen kadir şinaslıkları asla karşılıksız bırakmak istemiyordu. Böylesi güzel ve eşsiz bir mizaca sahip bulunuyordu. İşte Şimdi geçim sıkıntısı çeken biri vardı. Kendisine elinden gelen yardımı esirgemeyen biri. Çocukluğundan beri şefkatli kanatları arasında büyüdüğü biri. Ebu Talip. Amcası geçim sıkıntısı içindeyken o nasıl rahat edebilir ve nasıl yardımına koşmazdı. Derhal harekete geçti. Hali vakti yerinde olan diğer amcası Hazreti Abbas'a koştu. Durumu kendisine arz etti. Sıkıntı içinde kıvranan Ebu Talib'e yardım ellerini uzatmaları, yükünü bir nebzede olsa hafifletmeleri gerektiğini anlattı. Hazreti Abbas, Efendimizin bu davetini memnuniyetle karşıladı ve birlikte Ebu Talib'e vardılar. Şimdi burada hem birkaç dakikamız var herhalde. Şöyle bir toparlarsak, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakından nasiptar olmak için, Dikkat çekmek istiyorum. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen yardımdan ziyade organize ederek. Yani yaptığı işin mahiyetini fevkalade bilen ve yaparken de fevkalade organize olmuş. Dikkatli bir biçimde hadiseye yaklaşan bir uslubu var. Hani hep şikayet ederiz ya bir yardım yapacakken edecekken tek tek müferiden veya hiç düşünmeden yapmayalım, organize olalım ki hem birlikten kuvvet doğar hem de hizmeti daha iyi gerçekleştiririz diye düşünürüz ya. İşte bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde mizac olmuş adeta. Amcası halbuki rahatlıkla kendisine teklif edebilir. Öyle bir nezaket var ki ilk önce Hazreti Abbas'a gitmesinde. Hem yeğeni olarak böyle bir yardım teklifini kendisi yaparsa Bakın ne kadar dikkatli ve nazik Abbas niye düşünmedi diye belki kardeşi için su iniyet niyet besleyebilir Ebu Talib Yeğenim düşündü de küçüğüm Benimle akran olan kardeşim niye düşünmedi diye düşünebilir Onu da bertaraf ediyor Tevkalade nezaketle Hz. Abbas'a önce söylüyor Böyle böyle yapmamız icap eder değil mi diye Ve konuşma yapıldığında da Sanki Hazreti Abbas bunu düşünmüş gibi Ebu bir onara ederek ve bir şekilde beraberce bir aile görünümüyle kendisine giderek tartif ediyor. Bunlar göz ardı edilmeyecek güzelliklerdir. Dikkat çekmek için söyledim. Az evvel Hazreti Abbas ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet, Ebu Talip evet, Efendimiz'e gidip yardım teklifinde Eyvallah. bulunacaklardır. Tabi burada edebi uslupla yokluktan kıvranıyordu falan gibi söylüyor ama yani çaresizlik vardı. Kimseden bir şey istemiyor. O seciyeyi düşürmemiş hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip'ten bahsediyorum. Dolayısıyla zor durumda. Bu arada çocukları da var. Ve Cenabı Ali Efendimizin dünyaya girişi var. O bahsi de belki burada zikredeceğiz. Belki de bugün biraz daha açacağız. Eyvallah. Hazreti Ali Efendimizin doğumunu, veladeti Ali'yi yani eskimes tabirle. E, fakat ondan evvel Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Hazreti Abbas'ı da yanına alarak ne yapmamız lazım? Gidip bu işi bir halledelim şeklinde amcasıyla meşveret ediyor, istişarede bulunuyor ve beraberce diğer amcaları kendilerini himaye eden Ebu Talib'e geliyorlar. Ve ne oluyor? Sizden dinleyelim. Maksatları Ebu Talib'in evindeki kalabalığı biraz azaltmak, hiç olmazsa birkaçının nafaka yükünü omzundan kaldırmaktı. Maksatlarını Ebu Talib'e açınca o bundan memnuniyet duydu ve sonunda... Efendimiz ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas'ta Hazreti Cafer'i himayesine aldı. Evet. Burada ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi himayesine aldı diyor. Ee, i̇stiyorsanız Hazreti Ali Efendimizin doğumu hakkında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun ismini koyması hakkında biraz konuşalım. Eyvallah. Yeri gelecektir belki, belki tekrar zikredilecektir. Zikru Ali ibade denilmiş. Hazreti Ali Efendimiz dünyaya geldiğinde fevkalade acayip bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Şimdi bu tabirin anormal bir tabir olduğunu farkındayım. Ama hala kendilerini programa veremeyenler varsa şöyle bir sallansınlar, sarsınsınlar diye söyledim. Masuz. Yani Hazreti Ali Efendimizin doğumu acayip olmuştur. Şöyle ki. Hz. Ali Efendimiz doğar doğmaz yanına kimseyi yaklaştırmayacak derecede daha ilerideki o pehlivan yapısını beşikteyken gösterircesine hiç kimseyi yanına sokmayacak ve uzanan elleri dahi kendi eliyle ya yüzünü kapatarak ya gelen elleri böyle tırmalarcasına pençe vurur gibi bertaraf ederek acayip bir hale bürünmüş. Annesi Telahaşa kapılmış Fatma valide'miz ee, biliyorsunuz annelerinin de ismi Fatma demişler ki ya bu, bunda bu, bu çocukta ne hal var ki yani emzirmek istiyorlar kabul etmiyor yüzüne bakmak istiyorlar yüzünü kapatıyor elini uzatmak istiyorlar eliyle vuruyor e, nazik de bir bedeni var fakat bu nezaketine rağmen gelen elleri de pençeleriyle adeta bertaraf ediyor. Pençe gibi elleriyle. Bu acayip bir çocuk diyorlar. Tam bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeğeninin dünyaya geldiğini söylüyorlar kendisine haber veriyorlar. O tarafa doğru teveccüh ediyor. Zaten kendisi de bir şekilde o hakkı almış. Yani bu yeğenim doğarsa adını ben koyacağım diye de öyle bir söz almış. Doğum haberi üzere hemen iki cihan serveri efendimiz, amcası Ebu Talib'in evine geliyor. Diyorlar ki, Muhammed sakın beşiğe falan yaklaşma. Çocuk doğdu ama bu çocukta bir şey var. Tılsın mıdır, büyü müdür çözemedik. Acayip bir hal var. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Sen de elini alacaksan, yaklaşacaksan dikkat et. Sana da bir şey yapmasın veya incitmeyesin. Hz. Ali Efendimiz o varlık nurundan en yakın derecede halk olunmuş nura sahip Hz. Ali Efendimiz'i beşikteyken görüyor. Eğildiği zaman kendisine birisinin yüzünü kapatan o Hz. Ali Resulullah Efendimiz Beşeye doğru eğildiğinde kendiliğinden iki elini yana atıyor. Resulullah Efendimiz'i karşılar gibi. Ve o zamana kadar yüzünde görülmeyen bir gülümsemeyle Fahre alemi karşılıyor. Gözünüzde canlandırın hadiseyi. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fevkalade muhabbetli nazarlarıyla, şefkat elleriyle Hazreti Ali Efendimiz'i kucaklıyor. Kucağına alır almaz bir anne sinesine, bir anne kucağına gider gibi Hazreti Ali Efendimiz kendisini Allah Resulü'ne teslim ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Şahı Veli, i̇mam Ali Efendimiz'i kucağına aldığında, soruyor yanındakilere, ''Hiçbir şey tattı mı? Bir şey verdiniz mi?'' ''Ne mümkün?'' diyorlar, yani hiçbir şey almıyor. Annesi süt vermek istedi, onu bile eliyle bertaraf etti. ''Hiçbir şey yemedi.'' ''Hayır, yemedi ve içmedi.'' ''Pekala'' diyor. iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Dertlere derman olan Aşıklarının kurban olmak üzere yoluna Ve o şekildeki muamelesine kurban oldukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mübarek dillerini çıkartıp Hazreti Ali Efendimizin ağzına doğru uzatıyor Ve Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimizin dilini Dünyada Zahir alemde fakat ne kadar zahir olsa da zahirle ifade edilemeyecek derecede ulvi bir hal ve batınî güzellikleri içinde barındıran o cismi i pâki o şekilde görmüş ve dünya hayatında da ilk tattığı şey Allah Resulü'nün mübarek dili olmuştur. Hz. Ali Efendimiz o hali sababetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek dilini Tadarak bu dünya hayatına başlamış oluyor. Allah Resulünden rızkı olduğu ve Allah Resulü'nün nuru olmadan Hazreti Ali Efendimiz'den bahsedilemeyeceği fermanı ilahisi Allah'ın ilahi fermanı adeta bu halde bile kendisini gösteriyor. Hazreti Ali'yi Ali yapan, Ali Kerem Allahu ve çehu yapan şey. Çocukluğundan ta vefatına kadar ihtiyarlığına kadar Hep Resulullah Efendimizin çizgisinde Ve hep onun muhabbetinde Ve hep onun himayesinde Yaşamasıyladır Nazarı dikkatleri buraya vermek lazımdır Hz. Ali gibi bir zat Hz. Peygamberle Ali olmuş Ve Ali'ül Ala şekliyle Bizim gönlümüzde İslami tarihimizde Yer almış bir zattır Ali siz veli olunmaz Fakat unutulmadı ki Ve unutulmasın ki Hazreti Peygamber sizde Hazreti Ali anlaşılmaz Buradan Bu manayı kesbetmek lazım Bu manayı çıkartmak lazım Bendeniz Hazreti Ali'nin doğumuyla alakalı Tekrar mevzu açılır diye bu kadarla iktifa ediyorum fakat Şunu unutmamak lazım Hazreti Ali Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yanında himaye edilmiştir Demin de okuduğumuz gibi Hazreti Abbas'la beraber Amcaları Ebu Talib'e geldiklerinde Senin maddi yükünü biraz azaltalım Çocuklarından bazılarını biz bakalım Hem gönlümüz rahat eder Onları çünkü biz seviyoruz Yeğenimiz olduğu için Hem de Eee senin yükün biraz hafifler Maddi yükün hafifler diyerek Gönlünü alarak Hazreti Ali Efendimiz'i himayelerine alıyorlar Burada bir hususa işaret edeceğim Sonra aradan sonra Yani üçüncü bölümde başka bir şey anlatmak istiyorum İlk e, temas edeceğimiz mevzu şu Efendim birisinden bir şey istediğinizde Size veriyorsa o kimseye muhsin derler Ve yaptığı bu tarz size lütfuna da ihsan derler. Sözü biraz açıyorum. Belki genç kardeşlerimiz sözlere mutlali değildir. Yani bir kimseden bir şey istenildiğinde istiyorsunuz, ben sizden bir şey istiyorum, siz de bana veriyorsunuz. Bu hale ihsan etti denilmiş eski lisanda. Reddetmiyorsunuz ve veriyorsunuz. Fakat istemeden veren kişiye mükrim ve Verdiği şeyde ikram deniyor Hani ikram reddedilmez denir ya İkram niye reddedilmez? Çünkü ikramı siz istememişsiniz Siz istemeden size verilmiş Ne demektir? Niye reddedilmez? Ve bil kaderi Amentü billahi'nin esaslarından olan Kader Kadere imanla alakalı bir nezaket Vardır o sözde Yani ben bunu istemediğim halde Sen bana bunu verdin Bu demek ki artık zuhurat Yani Allah'ın bir lütfu ben bunu reddetmeyeyim diyerek insanın kabul etmesi için örfümüzde, adetimizde, efendim çok kıymetli dedelerimiz bize bunu bir anenevi kültür olarak nakletmişler ve ulaştırmışlar. İstemeden siz bir şey verildiği zaman ona ikram deniyor. Ve reddedilmemesi icap ediyor. Burada Allah Resulü ne kadar âli cenab olduğunu göstererek Ebu Talip kendisinden bunu istemeden Hz. Ali'ye ve diğer çocuklarına Bakmayı teklif etmiş Yani ikramda bulunmuştur Kıymetli dostlarımıza Arkadaşlarımıza dinleyicilerimize Bir şey daha hatırlatmak istiyoruz Bakın Sevdiğiniz tanıdığınız Arkadaş olduğunuzu iddia ettiğiniz Kişiler Sizden bir şey istemeden vermek durumundasınız Arkadaşlığın hakkı budur Eğer Sizden bir şey istemek durumuna onu sokuyorsanız ve getiriyorsanız sizin gerçek bir arkadaşlığınız yok demektir. Veya gerçek bir akrabalığınız yok demektir. Akrabanın ve arkadaşlığın hakkı budur. Şöyle açayım. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz hane-i saadetlerinde yok iken Fatma Validemize bir zat geliyor. Daha doğrusu hanesine bir zat geliyor. Diyor ki ya Fatıma bir şey lazım. Hiç elimde de bir, ne bir param var Ne yiyecek bir şeyim var Yani ya yiyecek ya para bir şey lazım bana diyor. Ne verebilirsin Orada bir ayırdığı Bir dirhem birkaç dirhem bir şey varmış Para Çıkartıyor veriyor bu kadar var diyor Siz istediniz onu veriyorum Teşekkür ederim diyor utanarak sıkılarak gidiyor Hz. Ali Efendimiz Hanesine geldiklerinde Fatma Validemiz Diyor ki kendilerine Ya Ali hakkını helal et. Ben sana sormadan bir infakta bulundum. Bakın bu da ayrı bir nezaket. Hanım, kocasına sormadan, kocasının tasarrufu olan parayı veya bir şeyi infak etmemesi lazım. Çünkü belki adam oradaki parasına veya oradaki elbiseye binaen bir şey düşünmüştür. Belki o birisine verecektir. Veya farklı bir tasarruf anlayışı vardır. Onu haberdar etmek lazım. Ha, tamamıyla sana ait bir tasarruf var. Senin uhtende, Efendime söyleyeyim buna eşin de karışmıyor İstediğin gibi kullanırsın Fakat ortak olan e, Malda mülkte Kişi kocasına sormadan infak etmemesi İslam ahlakındandır Diyor ki ben sana Sormadan Durumun vehametini fark ettiğim için falanca dirhemleri Verdim diyor bir şey kalmadı Kim dedin diyor falanca? Eyvah diyor Hazreti Ali Efendimiz çok üzülüyor Niye böyle oldu diyor Bunun üzerine Fatma Validemiz de Kendisi bir yanlış şey yaptı Zannıyla Ya Ali hata mı ettim diyor vermekle Hayır hayır diyor sen çok güzel yapmışsın Fevkalade isabetli hareket etmişsin Ben ona eyvah demiyorum diyor Neye eyvah diyorsun O kişi benim yakınimdir diyor Arkadaş dediğim kişilerdendir Onu daha bu hali Bunu istemeden kendisine vermem lazımdı İstemek mecburiyetine düşürdüm onu Bu arkadaşlığın hakkı değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı mucibince Yakın akrabanız Akraba zaten yakın demek ama Hani akrabanın da bir uzağı vardır bir yakını vardır Devamlı görüştüğünüz vardır Yakın akrabanızın Sizinle kan bağı olan insanların Veya hemdem olduğunuz Meclis aynı mecliste bulunduğunuz arkadaşlarınızın İhtiyaçlarını size arz etmeden sizin onlara bir şey vermeniz peygamber ahlakındandır ve o arkadaşlığın hakkıdır Bunu hatırlatmak istiyoruz İşte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a giderek ve amcası Ebu Talib'in yükünü hafifleterek Daha o teklif etmeden durumum çok kötü ne yapabilirsiniz diye söylemeden Kendisi ikramda bulunarak bu ahlakı bizlere talim etmiştir meşki etmiştir. Bu meşki aşkla hayatına tatbik eden, aşk ile meşki edenlere ne mutlu. Allah bizleri de onlardan eylesin inşallah. Amin. Burada dikkat çekmek istediğimiz mevzu bu. Eyvallah. İstiyorsanız bu bahsi bitirelim. Yani son cümlelerimizde okuyalım. Daha sonra diğer bahse geçeceğiz. Belki son bölümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hazreti Ali olan münasebetini ve hili i Şerife hakkında da biraz konuşacağız. Eyvallah. Evet. O sırada Hazreti Ali 4 veya 5 yaşında bulunuyordu. Henüz bu yaşta güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-i Kibriya'nın himayesine girmesi Hazreti Ali için eşsiz bir masariyetti. Bu yaşından itibaren onun terbiye süzgecinden geçecek, davet edildiğinde ise derhal iman edecektir. Bu imanı sırasında 9-10 yaşlarında bulunan Hazreti Ali aynı zamanda ilk Müslüman çocuk şerefini de kazanmış olacaktır. Evet biliyorsunuz çocuk olmak büyük olmak bunlar dünya hayatına dahil olduğumuz günlerle alakalı tabirler. Yani şunu demek istiyoruz insanların ruhu hepsi aynı yaşta. Ruhun çocuğu büyüğü, küçüğü büyüğü yok. Peki niye ihtiyar var genç var? Bu dünyaya gönderiş ve geliş sırasına göre Yaşlı, ihtiyar, genç, çocuk diyoruz. Yoksa ruhlarımız hepsi bir emirde kolundu. Sizin ruhunuzda, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin ruhuyla. Burada şunu da konuşalım. Bu dikkat çekici mevzuya işaret ettikten sonra. Çocuk diyoruz, büyük diyoruz, ihtiyar diyoruz. Malum haliniz, İnsanların ruhu hepsi aynı yaşta. Kün emriyle ruhun olması için emir gelmiş o emirle bütün ruhlar yaratılmıştır. Hepsi aynı anda. Ruhların küçüğü büyüğü yoktur. Fakat bu dünyaya geliş sırasına göre büyük, küçük, ihtiyar, genç gibi tabirler kullanılmıştır. Şu, nereye getirmek istiyorum sözü? Şuraya getirmek istiyorum Hazreti Zeyd bahsinde de anlatmış idim. Daha ruhlar aleminde kendisine gösterilen, daha ruhlar yaratılmadan evvel kendisine ayetlerin gösterildiği, ruh-u Muhammedi'nin haberdar olduğu o ayetlerde, nasıl ki Zeyd yazıyordu, ve Allah Resulü o Zeyd'i oradan bildi, daha ezelde, ruhlar aleminde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yakin olduğu ruhları da, bir bir burada fark edecek bir ferasete ve görüşe sahipti. Saadetle buyurdular ki, ruhlar aleminde birbirine aşina olan, birbirine yakın olan, orada birbirine ülfet edenler, bu dünyada da ülfet ederler. Kendileri için de böyle değil midir? Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer Osman Ali efendilerimiz ve diğer Ashab-ı Kiram Haziratı, ona bin canıyla aşık olanlar, yoluna can veren sahabe-i ruhlar alemindeyken, Hazreti Peygamber'e yakın olduklarının işareti değil midir? Dünyadaki bu halleri. Ancak bunu fark edebilecek nazar, nazar Muhammediye ile olacak bir nazardır ki, Peygamber Efendimiz'in irfanıyla, nasıl Hazreti Zeyd'i görür görmez, bunu bana ayır diye Hazreti Hatice'ye söyledi, Ebu Talip Efendimiz'in, çocuğu olarak dünyaya gelen, Hz. Ali ile himayelerine alarak ezel bezmindeki elest meclisindeki ruhlar alemindeki yakınlığı da bu dünyada teessüs ettirmiş oluyor Hz. Peygamber bunu da nazarı dikkatlerinize vermek istiyorum Hz. Ali Efendimiz ilk çocuk Müslümanlardandır 9-10 deniyor ama 8 yaşlarındayken Müslüman olduğu rivayeti de daha kuvvetlidir efendim Hz. Ali Efendimiz, Allah'ın galip aslanı, Esedullah'il galip veya farsça tabiriyle şiiri yazdan, ebul Turab, Ebu'l-Haseneyn gibi mahlaslara sahip olan Fatih-i Hayber de onlardandır. Hz. Peygamber Efendimiz'i çok seven, Hz. Peygamber'in de kendisini çok sevdiği bir zattır ki, birçok hadiseye şahit olmuştur. Şahit olduğu hadiseleri zikredeceğiz son bölümde. Fakat şöyle söyleyeyim, hemencecik aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Hz. Ali Efendimiz diyor ki, bazen Resulullahla ile Mekke'nin böyle ara sokaklarına veya başka başka yollarına, vadilere, dağ aralarından, geçitlerden falan geçerek dolaşırdık. Dağların taşların, Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye selam verdiğini ben duyardım diyor Hz. Ali. Yani çocuk derken, himayesinde derken nelere şahit olduğunu düşünmek için şöyle muhayyedenizi, hayal gücünüzü de biraz kullanın diye bunları söylüyorum. Düşünün öyle bir zat ki, Peygamber Efendimiz'in himayesinde bulunduğunda nice güzelliklere, bin bir güzelliklere şahit olmuş bir zat. Allah inşallah Hazreti Peygamber Efendimiz'in ve Hazreti Ali'nin şefaatlerine, arkadaşlıklarına ve hüsnü şahadetlerine bizlerin aileleri. Az evvel aradan önce sizlerle birlikteyken Hazreti Ali Efendimizi, Hazreti Ali Efendimizin tarifleriyle bizlere naklettikleriyle belki Hilye-i Şerifleri son bölümde Evet. aktaracağımızı Hı söylemiştik hatırlatmış oldunuz bir çok tarif var abi hilye Şerifler e, bize ulaşan bildiğimiz bir kere hilye Şerife ne eyvallah hani madem ki bir siyer programı yapılıyor burada peygamber efendimizin hayatından bahsediliyor hilye Şerife diye bir şey var eyvallah ya hoca sen de bizi hiç bilmiyor yaptın yani tabi ki biz bunu biliyoruz diyenler olabilir fakat genç nesilden olan kardeşlerimizde Efendim şu anda başka türlü meşgalelerle uğraşan kardeşlerimizi duymamış olabilirler. Hilye-i Şerife diye Peygamber Efendimizin zahiri, cismi güzelliklerini ve ahlaki özelliklerini anlatan eserlere, sözlere deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cismi ve ruhi, ahlaki vasıflarını anlatan bu güzellikleri beyan eden Eserlere deniyor Hani Eskiden Belki şöyle artık radyoda ne kadar Anlatabiliriz bilemiyoruz ama Belki görmüşlerdir kardeşlerimiz Görenlere söylemiyorum Tabi hiç görmeyen Veya gördükleri halde ne gördüklerini fark edemeyenler için tarif ediyorum Böyle levha olarak da yapılıyor Bu Yuvarlak daire şeklinde Güzelce bir hatlatın güzel yazısıyla yazdığı böyle bir metin vardır. Yuvarlak içerisinde altında da böyle köşeli şekliyle yazılır. Hani yukarıdan şöyle baktığınızda bir Süleymaniye Camii'ne, bir Fatih Camii gözünüze aldığınızı düşünün. Planı gibi yukarıdan baktığınızda daire şeklinde o dairenin iç kısmında hani kubbe caminin yukarıdan görünen bir kubbesi gibi İç kısmında o yuvarlağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cismi güzellikleri anlatılır. Mübarek gözleri şöyleydi, kaşları böyleydi, yüzü şu şekildeydi, gözünün rengi böyleydi, sakalları şöyleydi, kulakları böyleydi, vücudu şöyleydi diye tarifleri vardır. Ona şimdi giremiyoruz. İnşallah. Yani kendimde şu an o hali hissetmiyorum. Hissedemesek de elbette okuyacağız inşallah hususi bir hilye tarifiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tariflerini, şekli tariflerini inşallah okuyacağız bu programda. Fakat kendimi şu an o haleti ruhiyede hissetmiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz o yüzden affetsinler bizi. Bu hilyeyi eskiden evin muhakkak bir köşesinde Tutarlar bir şekilde duvarda asılı olarak bu dururmuş hatta önünde de bir örtü olurmuş yani öyle hilye-i şerife peygamber efendimizin özelliğini anlatan o hattatın yazdığı levha öyle salonda vesairede falan dururken insanlar ayaklarını uzatıp ev hali ev ortamında lavabali bir şekilde bulunurlar efendim o hilyenin vasfına ve manevi değerine uygun hareket etmezler düşüncesiyle eskiden Hilye Şeriflere evin yaşlı hanımları efendim eli iş gören kişiler bir örtü yaparlarmış. işlemeli bir örtü. Hani bu örtü adeti biliyorsunuz hala daha vardır. İşte televizyonun üzerine koyarlar Eyvallah. dantel sehpanın üzerine. Hilye Şerif'in üstünü kapatırlar ve ziyaret etmek üzere açarlarmış. Şimdi efendim bu kadar hürmet olur mu olmaz mı? İşin bu tarafına bakmayın. İşin şu tarafına bakın. Böyle bir evde büyüyen bir çocuğun Resulullah'a ne kadar hürmetli yetişeceğini göz, ön göz önünde bulundurun. Düşünün ki Resulullah'ın vasıflarının yazıldığı bir levha bile salatu selamla açılıyor ve bakılıyor. Belki Allah nasip ettiyse birkaç damla gözyaşı dökülüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamlar okunduktan sonra tekrar örtü kapatılıyor o onu gören çocukta nasıl bir tesir uyandırıyor bunu düşünün ve o ailede nasıl bir hava uyanıyor bunu tefekkür edin İşin bu edep noktasına ve bu edebi talim ettirme noktasına bakın nazarı dikkatleri buraya verin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu hürmeti sahabe-i kiram yapmıştır Bizler ondan uzaklaştığımız için şimdi bu nevi hareketler bize uzak, yabancı, hatta acayip geliyor. Fakat bu da normaldir. Çünkü İslam garip gelmiştir ve garip gidecektir. İslami ahlak anlatıldığında, o imani duruş başkalarına anlatıldığında bu ne acayip bir muhabbet. Bu nasıl bir iman çekinde insanlar bunu tuhaf karşılamıştır, garip karşılamıştır. Öyle bir zaman gelecek ki yine İslam garip olarak gidecek Yani ahir zamanda bu hürmeti, bu şekildeki muhabbeti, bu şekildeki fedakarlığı anlamayan, anlamaktan uzak olan insanlar çoğunlukta olacak da O sebeple İslam garip, acayip bir hadiseymiş gibi kıyamet sabahına erişecek Yoksa İslam'ın fakir fukara yaşayacak manasına değil. İslam'ın fakir fukara zühürtler yaşayacak manasına değil. Haşa, İslam'daki o inceliği herkes fark edemeyecek. Öyle bir zamanda kıyamet kopacak manasına. Evet, sözü dağıtmayalım. Şimdi niye bu bahisi burada açtık? Peygamber Efendimiz'in cismi güzelliklerini anlatan hilye-i şerifelerin hemen hemen hepsi, Tarif olarak Hazreti Ali'den gelir. Mesela An-Ali İbni Ebi Tarip Kerremallahu ve Cehu diye başlar. Hazreti Ali Ebu Tarip Nulu Ali'den rivayet edildi ki o şöyle Peygamber'i vasfettiğinde böyle anlatırdı. Şeklinde başlar ve Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in özelliklerini Hazreti Ali'den rivayet ederek anlatırlar. Ve hadis kitaplarında da Birçok tarif Hazreti Ali'den gelir. Neden? Allah Resulünün yanında o kadar çok bulunmuş ki hali sababetinde himayesinde bulunmuş, hep yanında durmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona çok ziyade muhabbet ve merhametle muamele buyurmuş. O sebepten Peygamber Efendimizin simaını daha iyi görmüş. Şimdi denilecek ki Efendim diğerleri görmemiş mi? Görememiş. Nasıl görememiş? Sahabe-i kiram diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne devamlı bakamazdık diyor. Gözümüz kamaşırdı. Gözümüz tahammül etmezdi onu seyre. Bir müddet bakardık huzurundan çıkardık birbirimize sorardık. Gözü şöyleydi değil mi? Kaşı şu biçimdeydi. Sakalı şöyle miydi? diye birbirimizle meşveret ederdik diyor çoğu zaman istişare ettiğimizde ya gözümüzün kamaştığı bahsi açılır ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemaline bakamadık edeb ettik, haya ettik diyerek onun heybetinden çekindiği bahsi açılır neticede herkes kesinlikle şöyleydi diye bir fikir beyan edemezdi diyor sahabe-i fakat Hazreti Ali Efendimiz'e vehçini gösteren, cemalini tam bir şekilde açan Peygamber Efendimiz, o sayede bizlere de hidyenin ulaşmasını e, temin etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz, hakkında Peygamber Efendimiz'in bazı sözlerini nakletmek suretiyle programa nihayet vermek istiyorum. Şöyle bir hatırlayalım. Bir hadisi şeriflerinde, ya Ali, Musa'ya Harun neyse, yani Musa için Harun hangi menzilde, hangi makamdaysa, sen de benim için aynı makamdasın diyor. Malum Ali, Hz. Musa aleyhisselam, peygamberdi, Hz. Harun aleyhisselam da nebiydi. Yani Musa aleyhisselam zamanında başka nebiler de vardı. Fakat tebliğ vazifesi Hz. Musa'daydı. Mesela Hazreti Şuayb da kayınpederi de Musa Aleyhisselam'ın peygamber. Fakat Musa'ya tabi olmak üzere, Musa'yı tasdiklemek üzere o dönemde yaşıyor. Hz. Harun Aleyhisselam da öyle. Musa Aleyhisselam'ı teyit etmek için, kuvvetlendirmek için, onun sözcülüğünü yapsın diye, onun güzelliğini, özelliğini, imani duruşunu insanlara anlatsın diye, Harun-ı diye hitap ettiği Hazreti Musa'nın işte şu benim kardeşim de Harun'dur diye işaret ettiği Harun aleyhisselam nasıl Musa'ya arkadaş, kardeş ve sözcü olduysa Hazreti Ali de hakikaten Sadaka Resulullah bu sözün bereketiyle Peygamber Efendimiz için bir kardeş olmuş hatta Musa aleyhisselamın Harun'a oluşu gibi kendisine sözcü olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şeriflerinde "Ene medinetul ilmi ve aliyun babuha." Ben ilmin şehriyim. İlmin şehri benim. "Ve aliyun" Ali ise "babuha." O ilim şehrinin kapısı Hz. Ali'dir diyor. Peygamber Efendimiz bir şehre girmek için nasıl kapıdan giriliyorsa Hani eskiden bir şehrin etrafında surlar olur Veya giriş kapısı olur öyle düşünelim Bu ilim şehrine dahil olmak isteyen muhakkak Hazreti Ali'nin kapısından geçer Fakat unutmamak lazım ki şehirden çıkış da bazen aynı kapıdan olur İlmi şehrinden uzaklaştığınızın işaretini de Tasdikini de bazen Hazreti Ali'den alırsınız Yani ne demek istiyoruz? Hiç lafı çevirmeyelim. Şöyle söyleyelim. Hazreti Muhammed'siz ümmeti Muhammed olmaz. Şimdi öyle bir hastalık başladı. Peygambersiz ümmeti Muhammed olmaya çalışıyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. La ilahe illallah diyorlar da sanki gerisini kerhen söylüyorlar. Hazreti Muhammed'siz ümmeti Muhammed olmaz. Aynı Hazreti Ali'siz Hazreti Ali'ye mensup olunmadığı gibi. Ali'ye mensubum, Aleviyim Denilecek Ve Hz. Ali orada olmayacak Bu olmaz Hz. Ali ahlakıyla Peygamber Efendimiz'e tabiyetiyle Kitabullah'a tabi oluşuyla Hiç terk etmediği namazıyla Niyazıyla Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak kalışıyla Sünnet-i Seniye'yi Hayatına tam bir tatbik etme şekliyle Hz. Ali'nin Halini ehlibey'tin Beyt'in halini Yaşamayan insan, ben ne kadar ehlibeyte Beyt'e aşığım, ben Ali'ye mensubum dese de bu rivayet kendisinden olmuş olur. Muhammedsiz ümmeti Muhammed olmaz, Ali'siz Hz. Ali'ye mensubiyet olmaz diyor işte bu yüzden alimler. Bakın, Hz. Ali Kerim Allah'a ve Çehefendimizin hayatı saadetini anlatırken, gerçi Fatma Validemizin vasiyetinde tekrar konuşacağız. Hazreti Fatma Validemiz e, hicret yani ahirete hicret edecekleri sırada ölüm döşeği demek pek e, hoşuma gitmiyor. Ciddi şekilde çok rahatsızlandıklarında artık e, ecel şarabını nuş etmek üzereyken Hz. Ali'ye diyor ki ya Ali benim cesedimi toprağa karanlıkta koy. Geceleyin beni defnedin. Zira Allah Resulü'nün aşıkları ve ehli beyt muhipleri benim bu vefatımdan dolayı ziyadece üzülürler ve taşkınlık yapabilirler. İkinci bir sebebi de şudur ki Allah ve Resul düşmanları benim ölümüme sevinebilir. Dolayısıyla onların gözünden ben ırak olayım. Üçüncüsü Bu zamana kadar vücudumun şeklini Sütrem hiç açılmadığı için, örtümü hiç açmadığım için, beni kimse görmedi. Şeklimi şemalimi bilmediler. Olur ki o defin esnasında belki vücudumun hatları ortaya çıkabilir, korkusu var. Allah'tan haya ediyorum, tesettürümün kaybolmasından, velev ki ceset halinde olayım. Yine de o tesettüre riayet edilmez Korkusunu taşıyorum Çünkü insanlar büyük bir hüzün ve üzüntü içerisinde Olacaklar belki edebi Muhafaza noktasında Beni Defnederken Gerektiği şekliyle Bu işi yapma noktasında fevri davrandılar. O halde beni geceliğin defnet diyor Şimdi bu nezaketi düşünüp Ehli beyte benzemek Hazreti Fatıma'ya varis olmak Hazreti Ali'ye yakın olmanın neleri beraberinde getirdiğini ve bizlerin neleri beklediğini göz ardı etmemek icap ediyor Hz. Ali Efendimiz için Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ya Ali, cismuke cismi, lahmuke lahmi, demuke demi, ruhuke rohi Ya Ali, senin cismin benim cismimdir senin cismin benim cismimdir. Senin vücudun benim vücudum mesabesindedir. Senin etin benim etim gibidir. Senin kanın benim kanım gibidir. İktifa etmiyor. Ruhike ruhi. Senin ruhun benim ruhumdur diyor. Biz bir ruhtanız. Adeta ayrı ayrı vücutlarda tek bir vücuduz. Diye Hz. Ali Efendimiz'e hitap ediyor. Hz. Ali Efendimiz'den Resulullah Efendimiz ne kadar memnun olmuştur Ve Resulullah Efendimiz'e Hizmeti din-i din Ahmediye'ye bu dine hizmeti Hz. Ali Efendimiz'in nice olmuştur Bunu anlatmak Kabili mümkün değildir Ne kadar konuşsak eksik bir şey kalacaktır Fakat gönlüm Hz. Ali Efendimiz'in Resulullah Efendimiz'in himayesine Girişiyle Bu tarihi hadiseyi burada okumakla Meşgul iken Bunları da anlatmadan geçmeyi pek müsaade etmiyor. Yani illa bunları da konuşmak e, niyetiyle, kıymetli dinleyicilerimize paylaşmak niyetiyle arz etmiş oldum. Hz. Ali Efendimiz'in kerametiyle kerim olmayı, ahlakıyla ahlaklanmayı, Hz. Peygamber Efendimiz'i o şekilde görmeyi, Hz. Ali'den Peygamber'i, Peygamber Efendimiz'in hayatından Hz. Ali'yi görmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Amin. Ve böylece nasıl Peygamber Efendimiz'i o doya doya seyretti ve bize hilyesini naklettiyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzelliklerini bize nasıl naklettiyse, cenab Cenabı Hak bizlere Hazreti Ali Efendimiz'in muhabbetiyle, ruhumuza yakın olmasıyla Hazreti Peygamber'i görmeyi ve onu tanımayı, ona yakın olmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi istiyorsanız bu kadar bahis yetsin. Hz. Ali Efendimiz çocuk Müslümanlar diye geçiyor. Çocukluk meselesini de anlattık. Nasıl Eyvallah. olduğunu. Ve Hz. Ali Efendimizin Müslüman oluşu daha doğrusu İslam'ı Peygamber Efendimiz e, dini tebliğ ettiği zaman nasıl bunu kabul ettiğini anlatan satırları, hadiseleri inşallah okuyacağız. Fakat bu Şimdi zaman öyle bir zamandır ki Peygamber Efendimiz'in 36 yaşında oldukları zaman Mekke-i Mükerreme ve dünya e, sekenesi dünya e, ikliminde yine siyerini binin başında anlattığımız gibi karışıklıklar, fitne, fücur ve zulüm had safhadadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu 36 ile 40 yaşları arasında Artık ahlakıyla temeyyüz ettiği, tebarüz ettiği bir hal vardır demin de zikrettiğimiz gibi. Bu arada da zamanın yaklaşmasından dolayı insanlarda peygamberi bekleme hali o mürşidi, efendim, o rahmetallil alemini görmek üzere heyecanın da dorukta olduğu bir zaman. Bunun müjdelerini, bu hadiseleri inşallah diğer programa nakledeceğiz. Biraz da radyoculuk yapıyoruz burada, yani medyatik olmaya çalışıyoruz. Şöyle ki, az sonra, az sonra diyerek veya gelecek hafta diyerek nasıl e, heyecan, uyanık tutmaya çalışıyorlar. İnşallah e, zaten hep Peygamber muhabbeti daima diridir bizi dinleyen kardeşlerimizin ama neticede önümüzdeki hafta inşallah. Canlı ve heyecanlı bir şekilde Bu mevzulara devam edeceğiz Şunu da arz etmek istiyorum efendim Tabi günün yorgunluğu oluyor Başka telaş oluyor Bazen nisanımız sürçüyor Bazen istediğimiz gibi konuşamıyoruz Fakat şunu arz etmek istiyorum Bendeniz bu programları yaparken Bir kelime olsun veya bir cümle olsun Hakikate ait rızayı Şerife muvafık bir söz dahi belki etmeye Allah beni muvaffak eder düşüncesiyle burada konuşmaya gayret ediyorum. Ve ümid ediyorum ki dinleyicilerimiz bir tane söz dahi olsa hisse alabilecekleri, kalplerinde dimarlarında canlandırabilecekleri bir güzellik, bir hakikat sözü duyuyorlardır. İnanın sizleri temin ederim ki eğer o bir sözün dahi hakkı verilse Bizi Allah razı olduğu Kullar arasına koyabilir O halde Cenab-ı Hak bu görüşle bu nazarla Ve bu sabırla Sohbetlerimize devam eden Sohbet etmeye devam eden ve dinleyen Kullarından eylesin Amin